Bölüm 197. Sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağı ve ne okunacağı. Hadis 1104. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanı ile kameti arasında uzatmaksızın hafif iki rekât kılardı. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetine göre Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ezanını duyduğu vakit iki rekat sünnetini o kadar hafif acele tutardı ki acaba Fatiha Suresi'ni okudu mu okumadı mı diye kendi kendime sorardım. Müslim'den başka bir rivayette de Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ezanını duyduğu vakit sabah namazının sünnetini fazla uzatmadan hafif kılardı. Diğer bir rivayette de Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun tan yeri ağardığı zaman kılardı dedi. Hadis 1105 Hafsa'dan Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, müezzin sabah ezanını okuduğu ve tan yerinin de ağardığı zaman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla uzatmadan iki rekat namaz, sünnet kılardı. Buhari ezan 12, Müslim, musafirin 87. Müslim'in başka bir rivayetinde, hazret Hafsa, Allah ondan razı olsun şöyle dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağarınca iki rekat kıldığı hafifçe sünnetten başka nafile kılmazdı Hadis 1106 İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rekat kılar gecenin sonunda bir rekat bitir kılardı. Sabah namazının farzından önce de kulağı kamette inmiş gibi acele iki daha kılardı. Hadis 1107. İbna Abbas'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazının sünnetinin birinci rekatında, Bakara suresinin 139. ayeti olan Biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a inandık deyiniz ayetini ikinci rekatta da Ali İmran suresinin 52. ayeti olan Biz Allah'a inandık şahit ol ki biz Müslümanlarız ayetini okurdu. Müslim'den başka bir rivayete göre ise İkinci rek'atta Ali İmran suresinin 64. ayeti olan söyle onlara ey bize de kitap verildi diyenler gelin aramızda müşterek olan bir kelimede toplanalım ayetini okurdu. Hadis 1108. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Hadis 1109. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmiştir. Bir ay süreyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takip ettim. Sabah namazının farzından önceki iki rekatta Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.